Oh yeah. di Kainat, bugün 4 Kasım Çarşamba, yıl 2015, ay 11, gün 308, Hızır 183 1437, Hicri Muharrem 22, 1431, Rumi Ekim 22 Lodos Rüzgarları Günün Tarihi 93 yıl önce bugün 4 Kasım 1922'de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 Have a wonderful dream Margaret it to you Cause people like you Make me feel So tired When will you when will you die when will die when will die when will, die? When will, die? When will die and people like Make me feel so old inside die. Unkind people Do not shelter this dream make it real. Açık Radio 94.9 Açık ve Açık Gazete Başladı Ömer Madre Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan Oluşan ekiple birlik testimiz Emre Gümüşer'de bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Açılışımızda Morrissey'den Margaret on Adlı parçayı dinledik Smith's grubunun Kurucusu Kurucu elemanlarından sonradan Bağımsız çalışmalarda yapan Morrissey E, ilk solo albümü Viva Hate Yaşasın Nefret 1988'de o zamanki pasık kavuran ortalığı Thatcher yönetimine karşı da e, ver yansın eden önemli bir parça da içeriyor. Margaret Girtin'e diye Iron Lady diye adlandırılan Demir Lady diye adlandırılan şey yani Terçevin kendisi zaten içinde bir tek insanlık atomu bile barındırmayan bir terör dalgasıdır demiş. Değ gibi istedi yazdığı bir yazıda. Bunu teçeri iktidardayken demiş. Evet büyük bir cesaretle. Teçe iktilardadaki aynı zamanda teçekiyoinde atta biraz önceki parçayı da dile getirmiş seslendirmiş. Ya cesaret ya da toplumun o zamanki kaldırabilirliği. Bu evet. tip şeyleri kaldırabilirme potansiyelinin büyük oluşu. Bu da giderek azalıyor tabii aslında. Gerçi yani, Betanya demokrasisi Türkiye'dekinden çok daha ileri bir durumda olduğunu apaçık gösteriyor. Çünkü son zamanlarda biraz sonra söyleyeceğimiz şeylerde toplu gazeteci tutuklu atmaları, tutuklu gazetecilerin tutuklanıp terör suçundan içeri atılmaları ve Tamamen bir cezasızlık durumunda ama ortaya kimse çıkıyor. Kimse pürük bak değil geçtiğimiz sene ellerinde çekiçlerle polisler girip gazetecilerin harddisklerini parçalamışlardı. The Guardian gazetesinin içerisinde Edward Snowden'ın gönderdiği belgeler olduğu gerekçesiyle. Yani hiçbir demokraside bu gazetecilere olan saygı e, aynı şekilde olmuyor. Evet ama malzem bir derece farkı olduğunu da açıkça söylememiz lazım. Yani Türkiye'de şu anda estirilen artık Ee, uzak e, o, Orta Asya'da falan gördüğümüz diktatörlükleri andırmaya başladı. Birazdan konuşuruz yani. Britanya ile pek kıyaslanacak bir halde olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Peki neden çaldığımızı söyleyelim. Morrissey'i Margaret on the guillotine adlı perçeyi özellikle e, bu o, guillotine konusuna dönmek için Fransa devriminin sırasında tarihi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okumaya devam edelim. Guillotine Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Götin İçinde kapı olmayan Yüksek bir kapının Boş çerçevesi Yukarıda asılı duransa Öldürücü bıçak Çok farklı isimler takıldı ona Makine, dul kadın, tıraş bıçağı Kral Louis'nin kafasını kestikten sonra Louisette diye de anılmaya başlandı. En sonunda bir daha değişmemek üzere Guillotine adını aldı. Joseph Guillotine Guillotin, boş yere protesto etti. Korku saçan ve kalabalıkları etrafına toplayan bu celladın kendi kızı olmadığını bin kere söyledi. Hiç kimse azılı bir ölüm cezası karşıtı olan bu hekimin gerekçelerini dinlemiyordu. O ne derse desin, herkes hala onun Paris meydanlarının en popüler aktrisinin babası olduğunu zannediyordu. Ve insanlar Bay Guillotin'in Guillotin sehpasında olduğunu sandılar. Hala da öyle sanıyorlar. Gerçekte o son nefesini huzurlu yatağında kafası bedenine iyice yapışık olarak verdi. Giyotin, Elektrikle kumanda edilen aşırı hızlı bir modelinin Paris Hapishanesi'nin ablusunda bir Arap göçmenin cezasını infaz ettiği 1977 yılına kadar çalıştı. AYNALAR Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Sade ince. Tarihte bugüne bakalım. 1847'de bugün söyleyeceğimiz John bir Britanyalı doktor. Kloroform maddesinin anestezik anestetik özelliklerini keşfetmiş ve böce anestezi alanında büyük bir çığır açmış oluyor. 1921'de bugün S.A. ya da Sturmabteilung asıl adıyla kahverengi ceketliler diye de gömlekliler diye de daha doğrusu adlandırılan Hitler'in özel taarruz birlikleri eee Münih'te yaptığı patronun büyük liderin liderin Münih'te yaptığı konuşmadan sonra muhaliflerin üzerine saldırmayı saldırmaya başlamışlar 1921 diklen iktidara gelmesinden gelmesinden daha 12 yıl filan varken hazırlıklar böyle. 1970'te bugünse Salvador'a yendi Şili başkanlığını kazanıyor. Şili'nin Cumhurbaşkanı olarak seçiliyor ve ilk bir Latin Amerika ülkesinde açık seçimlerle ilk defa bir Marksist olduğunu açıkçası söyleyen birisi de iktidara geliyor. Fakat ondan sonrasının ne kadar büyük bir fecaatle sonuçlanacağını da Şili'de dünyanın gördüğü en büyük darbelerden birine ve özellikle de Chicago Boys diye adlandırılan serbest piyasa bırakınız yapsınlar e, doktrininin savunucuları tarafından getirilen Pinochet darbesiyle hayatını kaybedecek öldürülecektir ve şehit çok karanlık bir faşi döneminden de geçecek sayısız insan öldürülecek işkencehanelerde hayatını kaybedecek bunların hepsini biliyoruz ama bir kez daha hatırlamakta yarar var günler karanlık günler Evet, hem dünyadan hem de Türkiye'den bayağı iç karartıcı bir bulutlu bir ortam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikle yıllardır konuştuğumuz, konuşmaya çalıştığımız mülteci meselesinin çok acayip bir boyut kazanmaya başladığını da söylemekle başlayabiliriz. Birleşmiş Milletler'in açıklaması... Geçen ay sadece sadece geçen ay 200 bin kişi. Evet. Dün dün dile getirmiştik bu durumu. Evet. Bu yani... Geçtiğimiz öyle. senenin geçtiğimiz sonu boyunca Akdeniz üzerinden Avrupa'ya giden göçmen sayısından daha fazla bir rakamda. Insan, sadece 30 gün için Sadece 30 gün içerisinde gitti. Evet. Bu bütün dünyadaki en yüksek sayıymış da şimdiye kadar. Yani nasıl bir, bir yerden İklim değişikliğiyle, ısınmayla ilgili haberleri veriyorsak fırtınalar, deniz yükselmleri vesaire kuraklık haberleri bu da öyle artık en sıcak günler gibi en yüksek mülteci günleri diye çıkıyor. Etrafta bu konuyla alakalı sayısız belgesel dolaşıyor. Mesela bazılarının hikayeleri Libya'ya kadar geliyor ve Libya'dan sonra bu Libyalı milisler iç savaş sonrası karışıklık esnasında çıkan milislerin ellerinde duruyor ne olacağı belli değil, olmayacak bir şekilde bir sene boyunca sahrayı geçmeye çalışan insanlar var mesela Nijerya'dan e, Libya'ya gitmeleri bir sene sürüyor insanların o yani kadar uzun yolculuklar şey da çoluk çocuğu kardeşim. ve ardından orada kalıyorlar ve diyorlar ki yani gidecek yerimiz yok ülkemiz yok annemiz babamız yok ne yapacağız biz diye soruyor kadınlar. Ve ne yapmalıydık diyor. Fotoğraflar da müthiş hakikaten. Kuyrukta bekleyenler, bir lokma ekmek alıp sonra yoluna devam etmek için çocuk kucağında, çocuk çocukları, bebekleriyle gezen. Bir açlık içindeler gerçekten. Kadınlar. O klasik diyor. görüntüler var yani insanların aç kaldıktan sonraki o toplama kamplarından çıkan görüntüler ya da Somali'deki o büyük kuraklık, Afrika'daki büyük kuraklık sonrası çıkan görüntüler. Bu sefer de bu göç yollarından dönen insanlar, gelen insanların e, fotoğraflarına yansıyor. Evet bir genel tablo verebiliriz belki. Yani 10.000'den fazla insan Yunanistan'a gelmiş. Sadece geçen ay. Sadece geçen ay 10.000 kişi gelmiş. Birleşmiş Milletler dahası da var. Birleşmiş Milletlerin söylediğine göre işin gelecek yıl tabii ki Suriye, Afganistan, Irak, Yemen gibi birçok ülkede de daha fazla yani hiçbirinde bitmesi beklenmediği için daha fazla şeyler görünecek ve bu iş devam edecek Midili ve Sisam adılarında mezarda yer kalmamış Evet morglarda bekletiliyormuş soğutucularda bekletiliyormuş deniz yolculuğu esnasında hayatını kaybeden göçmenlerin bedenleri belediye başkanı teknik kazalarında hayatını kaybeden mültecileri deflenecek yer kalmadığını söylemiş bunu belediye başkanı açıklıyor Midilli ve Sisam Adası'nda hastane Morgun'da da yer kalmamış. Bu sebeple mülteci cenazeleri konteyner içerisindeki soğutucularda tutuluyormuş. Evet. Acayip fotoğraflar eşiğinde okumak mümkün. Mü? insanlık ayıbı büyüyor. Mezarlıklarda yer kalmadı. Midilli'de mi? mesela defin için bekletilen cenaze sayısı 25'ten fazla olduğu söyleniyor. Morgun dolu olması sebebiyle cenazeler e, buralarda bekletiliyormuş. <gülüyor> Özür dilerim. Ve çözüm bulmaya çalışıyorlarmış ama çözüm yok. Yani konteyneri bu o konteynerların göçmenin cenazelerini koymaktan başka evet. çözümleri yok. Milli Belediye Başkanı da zaten mezarımız yok diye yakınmış evet. ya da 30 mülteci mesela bu olarak son günlerde ölen artık kaçak göçmenden mesele yalnız dikkatimi çekiyor. Bu, bu sıralarda bu iyi bir şey tek bu korkmuşluğun içindeki tek iyi şey bu olabilir. E, Sistan'da da gene aynı şekilde çalışmalar yürütülüyormuş. Çözüm için 2-3 yıla ihtiyaç var deniliyor. Hukuki yönden bir şekilde çözmek için bu yolu. E, çünkü e, midilli mezarlığının bitişindeki hastaneye ait olan 15 dönümlük araziden 2 dönümlük alan tahsil edilmiş ki bu insanlar gömülsün. E, bu gibi şeylerle uğraşıyorlar. Evet. Ama çıpras geliyormuş çözecek bir sorun. E, Merkel'den sonra Çipras mı gelecek? E, güzel. Kıbrıs'taki İngiliz üssünde 114 mülteci isyan etmiş ve çadırları yakmışlar. Acayip görüntüler var oradan da İngiliz üssü Dikelia'da. Burada da Filistinli göçmenlerin hikayesi anlatılıyor. Kıbrıs açıklarında karaya oturan tekneden kurtarılan ve ilk olarak Orotur'a, oradan da da bir kamp atajından evet. Suriyeli ve Filistinli mülteciler ki sayısı 114'ü buluyor. Kötü koşullara isyan etmişler. Hayvan deriz insanız diyerek isyan etmişler. Biri de kendini öldürmeye, böyle söyleyip kendini öldürmeye kalkmış işte. Hayvan değiliz biz insanız demiş. 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sözlerini almışlar. Bu Meydan Gazetesi'nin internet sitesi. Biz de oradan aktarıyoruz. Bu çadırlarda daha fazla yaşayamayız diyor bu kız çocuğu. Hava soğudu, üşüyoruz, burada okul yok, hiçbir şey yok, ayakkabımız bile yok diyerek kampın içinde bulunduğu kötü koşullarda artık yaşamak istemediğini söylüyormuş. Ama öyle deme, çünkü kız doğru söylemiyor olabilir. İngiliz üsleri yetkilisinden bir sözcü de bu havada üşüdüklerine inanmak çok güç demiş eğer Meydan Gazetesi'ne e, haberine inanmak gerekirse. Üç önde yemekleri varmış değil mi? Evet, duşları, tuvaletleri, çadırları da iyi deyip üst yönetimini savunmuş, niye üşüyorlar anlamadım demiş. Bir, bir ruh ücümesi diye bir kitap geldi aklıma. Öyle bir isim vardı biliyorsun. Evet yani iletişim halindeler Birleşmiş İngiliz Savunma Bakanlığı, Savaş Bakanlığı da itiraz etmişti. De. Ne oluyor anlamadık demişler. Böyle bir problem var. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Müdürü... ...Kıbrıs Cumhuriyeti'nin... ...yani Dışişleri Bakanlığı'ndan... ...Omir Osman Matis'te... ...Kıbrıs sorumluluğu olmasa dahi... ...sığınmacıların evi olacaktır... diye bir ifade... ...kullanmış... ...İsveç'ten... ...acayip kundaklama haberleri bir bir ardından... ...geliyor... ...on... ...bu sığınmacıların barınakları yakıldı... ...devam ediliyor... Kim, neden, nasıl sorumlu tartışmaları devam ediyormuş. Slovenya Başbakanı'nın açıklamasını da beğenmiş olacağını tahmin ediyorum. Bu göçmen krizi Balkan ba Balkan çatışmalarını hatta Balkan savaşlarını bile hatırlatır ve akla getirir demiş. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Federal Yugoslavia'dan. 1990'larda bayağı Savaş çıktı hatırlayacaksınız. En önemlisi Bosna Ersek'le kapandı. Yani yüz binlercesi Suriye'deki özellikle iç savaştan, sivil savaştan kaçıyorlar. Macaristan kapattı Schengen bölgesini ve dikenli tellerle örüyor. Yani yüz fazla insan. İşin ilginç tarafı şu. Sayılar, şu andaki sayılar, mülteci sayısı ve yersiz yurtsuz kalan insan 60 milyondan bahsediliyordu ya dün okuduk bu raporu. Evet. Bu ikinci dünya savaşındaki öncesindeki sayı ile eşitmiş. O zamanlar dünya nüfusu biraz daha azdı tabi ama yani bu bir şey hatırlatıyor mu bilmiyorum. Daha da artacak yani kusura bakmasın Avrupa'da yani bu gökten ölüm yağıyor Suriye'de, Yemen'de. Afganistan'da da karadan bu şekilde evet. ölüm yağmaya başladı Taliban'ın tekrardan yükselişe geçmesiyle beraber. İnsanlar yaşamak istemiyorlar bu bölgelerde. Zorla yaşatamazsınız da. ve Göçecekler, göçmek istedikleri yere de bir insan gitmek istediği yeri durduramazsın, kalmak istediği zaman durduramazsın. Cengiz Akfer diyordu bunu. Bugün de aynı şekilde kendisine konuşacağız bu, bu durumları. E, daha da fazla olacak. Evet yüz bin kişi ölmüş şeyde yugoslavya 1990'larda pek artık hatırlanmıyor şimdi ama yugoslavya'nın dağılması sırasında yüz bin kişi ölmüş yaklaşık ve 4 milyon insanda bir bin kişi taraf. azmış başka taraftan. yani Yugoslavia... söylemiyorum ama Suriyeli şu andaki katlialarla şu andaki iç savaşlarla karşılaştırdığımız zaman dört deviini birine tekabül ediyor. Evet, ve daha bitmedi. Üçte birine tekabül ediyor. Özür dilerim. Evet. Daha bitmedi. Daha da bitmedi. Bilecek Bide. bir de durumu. Ama ama aynı ama. senaryolar var. Mesela ama. orada da ben şey hatırlıyorum. gene yani çok iyi dur muhtemelen sizin gibi ama pazar yerlerindeki keskin nişancıların açtığı ateşler sonucundaki Tabii. gelen görüntüler vardı. Aynı. Orada da pazar yerlerine ateş ediliyor. Ve burada en da en işte pazar yerleri tepeden bombalanıyor. Uçaklar tarafından bombalanıyor bu sefer de. Çok bir fark yok yani. Ama ölü sayısı mesela 2011'de başlayan bu isyandan beri kaç sene geçti? 4 sene geçti. 4 senede devam eden isyanda 250 bin, 300 bini buldu ölü sayısı. Tam olarak rakama baktığım zaman yine aynı şekilde gelirim. Ama durmuyor. Evet ama Avrupa'dan... Kaygılanacak çok fazla Avrupa'dan şey var. Avrupa'dan'ın ortalık yerindeydi. 90'larda ve 4 milyon insan şimdi baktım da e, şeye. 250 bin kişiymiş Suriye'de ölen insan sayısı. 250 bin aşmış. evet. Evet, 300 bine doğru gidiyor. Evet, yani bu e, meseleyi şimdi şeyden görüyoruz işte. Yugoslavya'ya baktım, Avrupa'nın ortalık yerinde 4 milyon kişi yerinden, yurdundan olmuş. Şimdi Merkel'den bir uyarı var, önemli sınırlar kapanırsa askeri çatışma çıkabilir. Yani savaş çıkabilir diyor. Askeri Kim çatışma ne demek? Evet. Kendi aralarında. Evet. Almanya'nın da Avusturya gibi sınırını kapatması durumunda bölgede kargaşa çıkabilir demiş. Önemli CNN Türk'ten bir haber bu. Balkanlardaki bu gerginliğin arttığını yeni çatışma istemiyorum demiş. İstememek, istemiyorum İstemem. demek ne oluyor mu bilmiyorum. Yani sınır kapatma çözüm değil. Mülteciler başka yollara yöneliyor. Bunun da yeni sorunları beraberinde getirdiğini hatırlatmış. Sanki kimse hatırlamıyormuş gibi bunu. Evet hatırlamamakta da direniyorlar. Ve mesela çok acayip şeyler var. Almanya'da 100 kişilik bir Alman, güzelim Alman çiftlik evlerinin bulunduğu Zumteh kasabasında küçük 100 kişi nüfusu olan 750 mülteci gelmiş. 7 katı yani. Kasaba ilk mülteci grubunu dün gece karşılamış. İlk etapta 500 kişi gelecekmiş. Toplamda 750 mülteci. Varlıklı emeklilerin yaşadığı sessiz sakin kasaba. Aslında ilginç yani. Barınma merkezleri var. Yer yatakları böyle dizi dizi konmuş. Böyle tuhaf bir şey. İstediğe işte bir team park diyorlar. Nedir oyun alanı gibi bir şey böyle. Dizneyland gibi bir şey işte. Dizneyland gibi bu, bu, bu kovboyla kızıl delillerle kovboyların. Hani da burada kimin oklarla filan konuş hani böyle şeyler yapılıyor kızıl deli kovboy Wild West demiş çünkü. Vahşi batı temalı oraya yerleştirilecekmiş bir kısmı <gülüyor> mütecihlerin. Neyse Çitrasta dediğin gibi mülteci gündemiyle Türkiye'ye geliyormuş. Şimdi bu böyle Dünya Savaşı'na Doğruda bir gidiş mi diye soran önemli bir yazıya rastladım. Common Dreams'de The yazmış. The Apenet'te bu konunun uzun yıllardan beri 1977'den beri United for Justice with Peace diye bir koalisyon var. Yani adalet ve barış için birleştik diye. Onun bir üyesi şeyleri şöyle sıralamış 60 milyon mülteci var dünyada Birleşmiş Milletler'in verdiği. Bu da 2. Dünya Savaşı'nın sonundaki mülteci sayısı demiş. Ve şimdiye kadar hiç görülmemiş bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile e, Uluslararası Kızıl Aç Federasyonu Başkanı'nın ortak açıklaması ve Uluslararası Hukuka saygı, mültecilere yardım ve çatışmaları durdurma çağrısı yani büyük bir felçle cevap verdi dünya demiş onu hatırlatıyor diyeP yazısında bankimunnun ve işin ilginç tarafı <gülüyor> bu konuda hiçbir gazetede herhangi bir yazıya da pek rastlanmıyor demiş diyeP Gazetelerin manşetlerinde dünyada şimdiye kadar benzerine rastlanmamış bir açıklama var. Kızıl Haç'la Birleşmiş Milletler'in bir arada açık gazeteyin manşetten verdiğini görmemiş herhalde. Gene yani sevinsinler ellerinde işte gazete var manşetten görebiliyorlar. Bizim elimizde bugün ki, de gazete yok. <gülüyor> evet <gülüyor> maç vardı çünkü da buluyorlar ama zaten zannetmiyorum gazetelerde görebileceğimizi. Bir Guardian'da bir yazı vardı diyor. Bir de e, Common Reams'da bizim takip ettiğimiz Common Reams'da de bir yazı vardı. Onun dışında hiçbir şey yok diyor başka. Eğlence dünyasına ilişkin. Şimdi 3. Dünya Savaşı mı kriterleri nedir bilmiyorum diyor. Ama bir liste yapıp oturdum şöyle bir baktım. İşleri çok iyi gitmiyor diyor. Birincisi mesela Amerika ve Rusya ile birden fazla cephede çatışma var. Biri Ukrayna biri Suriye. İkisi orada çatışıyor. İkincisi Amerika ile Çin arasında Güney Çin denizinde baya gerilim ve çatışma durumu var. Bütün nükleer silaha sahip ülkeler de yarış halindeler. Yani silah antlaşmalara uyarak bırakmak yerine hepsi teknolojilerini yenileme peşindeler. Modernize etme nükleer depolarını Orta Doğu'da ve Asya boyunca kabul edilmemiş ama Amerika'nın bütün savaş politikaları iflas halinde diyor gayet açık yani. Daha fazla savaş bu işi çözer demelerine rağmen açıkça her yerde muazzam başarısız. Bu konuda sayısız makale çıkıyor şu sıralarda bizim takip ettiğimiz yerlerde. Amerika'nın muazzam başarısızlıklarına dair ama buna rağmen de savaşı sürdürme, yenileme şeylerini. E, silah ticareti dünya, e, Amerika Birleşik Devletleri dörtte üçüne sahip zaten. Ve e, Askeri savaş harcamaları 1 trilyon 711 milyar dolara ulaşmış. Nasıl? Bir para 1,7 trilyonu aşmış dolar olarak ve küresel silah ticareti yıllık 100 milyar dolara ulaşmış. Ayrıca da Ortadoğu'da ek olarak vermiş. Bunu 2014'te Ortadoğu'da %75 artış Hı? Nasıl? 2014'te bahsediyorum. Yani bir sene içinde %75 artıp 173 milyara ulaşmış Ortadoğu'da sadece bölge. Japonya malum anayasasını askıya aldı. Barış Anayasasını. Pasifist anayasayı. Pasifist anayasayı. Mülteci krizinden herhangi bir azalma olmadığı gibi her gün daha da arttığını ve insanlık camiasında feci delik deşik olduğunu bu konuda ve mültecilere nefret dolu giderek arttığını da görüyoruz demiş. Ve aynı zamanda uluslar ve şeyler medya tamamen bir dizi krize hemen hemen birkaç küçük istisnasıyla kayıtsız kalıyor diyor daha yoksul uluslara da daha zengin ulusların gaddarlığı konusunda da hiç kimsenin umurunda bile değil. İşte Avrupa Birliği ile Yunanistan'ı anlatıyor ve iklim değişikliği her yerde oluyor görünüyor ve kimsenin uğraştığı yok diyor Paris'te de görüşmeler muhtemelen çökecek gibi görünüyor Ve bütün ülkelerde, bu da çok önemli bir son nokta olarak bunu söylemiş, bütün ülkelerde gözetleme, e, muhaberat, istihbarat çalışmaları ve iç polisin güçlendirilmesi, iç istihbaratın güçlendirilmesi, bütün medyanın susturulması polis taktikleriyle baskıcı ve dünyanın daha, dört bir tarafından da protestoların bastırılması durumu var. Yani doğrusunu isterseniz çok iyi bir gidiş olmadığını söyleyelim demiş. Bu noktada belki durdurabiliriz. E, fakat şeyi ekleyelim. Kremlin sözcüsü Peskov'un dünden devam edeceğiz. Uçağın düşme nedenlerinden biri de terörizm olur dediğini evet. dün hazır Dünya savaşı diyoruz böyle. Dünya savaşını çıkarabilecek bir olay olarak da görülebilir. Belki Rusya'nın üzerinde Rusya üzerinde üzerin söylediklerini de hatırlayarak meneğin ne olduğunu daha yakından anlayabiliriz. Evet, ona bir dönüp bakalım. Zaten Rusya'dan Esad'a kötü haber falan dediğimiz da da böyle felaket şey var. Bir de dünyanın tümünde büyük yalanlar var ona da e, değineceğiz Silvan ve Yüksekova'da da operasyon haberleri var Türkiye'den taze 3 ölü haberi geldi maalesef ve bugün gazetesinde 72 gazeteci işten atıldı İpek Holding'in medya grubunda kayyum kıyımı deniyor çok büyük Türkiye tarihinin gördüğü belki de en büyük şeylerden biri bu gazeteci çıkan en büyük ise eğer Ve nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu müdürü Murat Çoban da polis baskınına uğrayıp hem dergi kapatıldı hem de ikisi de tutuklandı terör suçundan. Bunlara ee, bakacağız birazdan. Açık Cheese are ready. Brain. I only looked in eyes. But I picked up I just can't explain I'll peek at you. Bet I know what she's like And I can't feel how right she'd be for me It's weird how she comes in so strong And I wonder what she's Vibrations The Beach Boys'dan farklı yorumlarla çal çalmaya devam etmiş olduk. Dün Leon Teremin'in doğum günü münasebetiyle Teremin adlı aracın yani enstrümanın <gülüyor> bul bulan adamın doğum günü münasebetiyle çaldığımız parçayı Enstrumental The, The Shadows'dan dinledik. Şimdi The Beach Boys'dan asıl sahiplerinden bir kez daha dinledik. 1966'da bugün hem Amerika'da hem de Britanya listelerinde Birleşik Krallık listelerinde listelerine girip ondan sonra da iki tarafta da bir numara olmuş tarihinde gelmiş geçmiş en iyi bilinen en tanınmış parçalarından biri olacaktır. O gün dolayısıyla çaldığımız bir parçaydı. Tarihte bugün diyelim. Ve devam edelim konuştuğumuz yerde Şimdi bu Rusya'nın açıklaması evet. çok önemli aslında. Hangi açıklaması? Kremlin Sözcüsü'nün Dmitri Peskov'un Mısır'da Şarmel Şeyh'ten kalkan ve sonra da içindeki 224 yolcu ve mürettebatla Sina üzerinde yere çakılan ve bütün... Yolcu milletbawatında öldüğü bir şeyinden bahsediyor Rus yolcu uçağı. İşit üstlenmişti bu saldırıyı. Önce yalanlandı sonra bu. Sonra yalanlandı. Evet yani işit üstlenmesi yok. Uçak havada parçalanma teknik bir arıza dendi ama şimdi Kremlin sözcüsü ...olduğu belirtilen bir adam gayet uğursuz bir laf etmiş uçağın ıı, düşme nedenlerinden birinin de terör olabileceğini söylemiş. Neden söylüyor acaba? Bunu söylemesinin nedeni şu Esad'ı geçtiğimiz haftalarda hatırlıyorsunuz Moskova'da ağırlamıştı Putin. Suriye'deki silahlı gruplara karadan havaya atılan Menpet füzelerinin verilmesi halinde bu silahları veren ülkeleri vuracaklarını söyledi. iddia edilmişti. Yani bu Menpet denilen şeyler de yerden bu aldığınız roketle beraber yolcu uçaklarını vurduğunuz sistemler. Stinger Bunu, gibi bir şey. Evet aynen öyle. Yani bu sistemleri herhangi bir şekilde Suriyeli muhaliflere verdiğiniz takdirde hangi ülkenin verdiği belli olursa bu ülkeleri meşru hedef ilan edeceğim açıklaması yaptığına dair iddialar vardı. Gazetelere yansıyan mesela sol haberde bunu görebilmek mümkün. E, bu açıklamanın ardından böyle bir olayın gerçekleşmesi e, kafalarda çeşitli soru işaretlerine neden oldu. Neden oldu da mesela Ukrayna'daki Malezya uçağını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. E, onun da geçtiğimiz ay değil ondan önceki ay doğrudan yapılan teknik inceleme doğrultusunda. Aynı tip bir silah tarafından. Yani... bir silah tarafından Rusların Ukrayna'daki ayrılıkçılara verdikleri silah tarafından düşürüldüğü belli oldu. Yani Hollanda'da aynı şekilde Rusya'nın mantığıyla hareket etseydi bu sefer Ukrayna'daki hedefleri ve ona veren ülkeleri vurmak zorunda kalacaktı. Kimi vermek, kimi vurmak zorunda kalacaktı? Rusya. Bir diğer açıklama daha var bu konuyla evet. alakalı. Alman istihbaratının ee, geçtiğimiz e, ay yayınlandı bu da. Alman istihbaratına göre İŞİD'in elinde yolcu uçaklarını düşürebilecek menpet roket atarları varmış. Bild gazetesinde yayınlanmış bu haberde. İŞİD'in elinde Rus Suriye ordusundan aldığı, ganimet olarak aldığı, bilin bakalım hangi ülke menşeği? Rus. Rus menşeği men, menpet roket atarlarının olduğu söyleniyor. Ne olacak şimdi? Rusya kendi kendini vuracak? Evet. Meşru etraf olarak kendisini mi görüyor Rusya? Akreplere atfedilen böyle bir şey vardır ya yok hayatta hiç kendi kendini sokardı. Çırpınırken hayvan zavallı ateşe verdiği zaman tabi sonunda da kendini sokabiliyor. intihar etti filan deniyor. Öyle bir şey olmayacak herhalde. Suriye'deki iç savaşla ilgili son dakika haberleri de var ve gayet tatsız Esed güçleri ve terör örgütü Daesh ya da Hışid bizim aldığımız site bunu daha işlemiş demek ki hükümete yakın bir siteden almışız Rus uçaklarının hava operasyonları sonucunda Ekim ayında 11 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmiş Suriye İnsan Hakları örgütünün izleme örgütünün raporu bu daha önce Duma'da yapılan bir hava saldırısı vardı Guta değil Duma yanlış hatırlıyor olabilirim özür dilerim ikisinden biri kontrol ederiz Orada pazar yerine yapılmış olan saldırının Mimdurma ardından e, 500 kişinin yaralandığı söyleniyordu sınır tanımayan doktorlar tarafından yapılan açıklamada. Mimdurma, evet. Ama ondan 2 gün önce de sınır tanımayan doktorların kurduğu seyyar hastanelerinin de vurulduğuna dair açıklama vardı yine. Evet yani, Hastaneler vuruluyor Her zamanki gibi. Evet, Afganistan'da, yani. Yemen'de olduğu gibi Suriye'de de hastaneler vuruldu. Amerika, ve, sağlık Amerika ve Suudiler orada vuruyor. Esra güçleri burada vuruyor. Herkes vuruyor. Rusya'dan Suriye Hava Operasyonu raporu da gelmiş. Rus savaş uçakları inanmıyorum bu rakamlara Andre e, ana operasyon dairesi başkanı Andrei, Andrei Kartapolov diye birinden veriyorlar bu haberi Anadolu Ajansı kaynaklı 30 Eylül'de başlamıştı. Ne, şimdi neredeyiz? 30 Ekim yani bir ay yani. 3 gün falan ha. geçmiş üzerinde Bilançoyu sunmuş basın toplantısında. İftarla sunmuş 1631 uçuş ve 2084 hedef vurulmuş. 1631 uçuşta bu ise vurulan hedeflerde terör örgütü IŞİD ve El-Kaide bağlantılı El-Nusra'nın elindeki 52 eğitim kampı, 40 patlayıcı imhalathanesi ve 155 mühimmat deposu İmha edildi. Büyük yani. şunlu Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan yerleri bom, havalı saldırısı düzenleniyor. Evet ölen sayısını da... Yani işit diyoruz da burada. E, evet burada ölen sayısını vermemişler yalnız. Biz hedefleri vurduk falan diyorlar. Orada bir takım insanlar olduğunu da varsaymamız gerekiyor herhalde. Yani cephe savaşı 1. Dünya Savaşı'ndaki cephe savaşının aynı şekilde devam etmediğini düşünüyorsak... Evet. Savaş alanlarında siviller de var. Pazar yerleri de var. Hastaneler de var. Ama orada sayı verilmemiş işte. Hava operasyonu raporunda iftarla şu kadar hedefi şu kadar silahla vurduk diyorlar. Ondan sonra bir başka şey de Rusya'dan CNN Türk'ten Dışişleri Bakanlığı Suriye'de Esad'ın pozisyonu hakkında bir açıklama yapmış Novosti Ajansı RİA Esad'ın Suriye'nin başında kalması Rusya için önemli değil diye. Ya orada bir yanlışlık olması lazım. Evet. Yani halk karar verecek, Suriye halkı karar verecek Esad'ın kalıp kalmayacağına dair bir açıklama olduğu söyleniyor ama mesela 19 Haziran 2015'te Putin aynı şeyi tekrar söylemişti bu hava saldırıları başlamadan önce. 2012'de Lavrov aynı şeyi söylemişti. Esad'ın gidip gitmeyeceğini, Suriye halkı karar verecek diye. Ama o zaman hava saldırıları yoktu. Yani o zaman hava saldırıları yoktu. Şimdi ama, hava saldırılarından sonra e, aynı hava şey fikri, halkın fikri değişmiştir. Hava belki. saldırılarıyla beraber halkın fikri değişiyor mu? Tabii değişiyor. Bak nasıl bütün Afganistan'la başladı Irak. Sonra Yemen. Sonra Suriye. Her yerde değişiyor fikirler. Vurdun mu fikir değiştiriyorlar. Ne evet. deniyor bu Bunun bir açık şey var mı? Siyasi terminolojide bir ismi var mı? Fikri Takip. Fikri takip. Fikri takip ama lazer güdümlü Fikri takip. Evet. Öyle. İran sinirlenmiş. ne Rusya'ya. Aa. Evet. İnsanın arası iyi değil mi? İşte bu ganimet büyük olduğu zaman araları kötü olabiliyor paylaşım konusunda henüz bir karar verilmediği için. İran devrim muhafızları komutanı tüm general Muhammed El Caferi Rusya'nın Suriye'de kendi çıkarları peşinde olduğunu söylemiş. Evet. Caferi Suriye lideri Esad'ın Esad yerine kimseyi düşünmüyoruz ancak Rusya ve İran'dan farklı olarak Esad'ın kalmasını istemeyebilir diye de konuşmuş. Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz. Sadece eğer Suriye halkı seçimlere Esad'ın gitmesini isterse o zaman rıza gösteririz ifadelerini kullanmış. Evet çok... Aynı şey değil mi? Aynı şey. Sadece eğer Suriye halkı seçimlerle Esad'ın gitmesini isterse o zaman gitmesine rıza gösteririz demek biraz önce yapılan açıklamanın aynısı. E, fikir ayrılığı nerede o zaman? E fikir fikri lazerle takip var. HLT. Yani göya kavga ediyorlar da kavga ettiğiniz konuda aynı fikirsiniz dostum diye de söylemek gerekiyor var iki ülkeye, iki üçüne sözcülerine. Evet, Ama şimdi, ganimet büyük tabii ki. Şimdi herkes benim çok dikkatimi çeken de bir şey oldu. Herkes yalan söylüyor bunu yeni keşfettim. Özellikle politikacıların yalan söylemesi hiç beni e, şaşırttı. E, önde gelen bütün şirketler ve bütün her medyaya yansıyan bütün sözcüler yalan söylüyor gibi bir durum var. Şimdi Keystone vaziyeti vardı ya, onu belki şeyde de daha bol konuşuruz açık yeşil Ümit yok ama konuşma Ümit Şahin yok yani bugün ama konuşma imkanımız olacak. TransCanada şirketi durdurdum ben demiş. Obama'dan şimdilik bir şey istemiyoruz demiş. Yani bir ertele kararı demiş. Bu herhalde protestocular bir hayli anlamadım ben almasın. ne oldu? Ne manaya geliyor bu açıklama? Çok yoruma açık şeyi bekliyor muhtemelen. Obama gitsin Yerine gelecek bir cumhuriyetçi başkan varsa yeniden şey alırız. Çünkü göstericiler bize yaptırmadılar bunu diye. Çünkü 4 yıldan beri amansız bir takip etti gösterici başta yerliler ve çiftçiler olmak üzere yaptırmadılar. Halbuki bitmiş, iş bitmiş gözüyle bakılıyordu. Bütün hmm. boruları getirip koymuşlardı bile dünyanın en kirli şeyini çıkartmak için ama olmamış. Yani günde 800 bin varil evet. e, ham petrol geçecekti Kanada'dan Nebraska'ya doğru. Evet. Günde 831 30 bin böyle. Evet. 830 bin var öyle. Müthiş bir şey. Bunu önlediler. 4 seneden beri mağazadan bütün dünyada bir koalisyon oldu. Yani yerliler yani maçı konuşmuşlar şey. şimdi bir yandan da Transkanada'da. Yani herkes bunu biliyor, bunun farkında da kimse e, obama gittikten sonra Trans Kanada'ya kaldığı yerden devam edecek şeklinde doğrudan bir şey söylememişti. Ama kendi kendi ağzından söyleyeyim ki umutları orada. Yani zaten ince buzun üstünde bir olduğunu bilen bir şirket hemen numarayla geçti demiş. Bu seçimlerle Numar alakalı da. algım benim son geçtiğim seçimlerden sonra değişti. Da her an her şey olabilir diye düşünüyorum. Düşünsenize Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başına geldiğini işte onlar da öyle bir aday bekliyorlar. Öyle şeyden. Amerika'dan. Tidal'i kaybettim Trump. Ben takip edemedim en son. Biraz aşağıya iniyor. Hı. Bakarız. Shell'den yeni bir rapor çıkmış. Royal Dutch Shell var ya. Evet. Nijerya'da Amnesty yani Murtas Afölgücü ve Nijerya merkezli bir insan hakları kuruluşu tarafından temizlemiyormuş. Sızdırdığı petrol. Evet. Yalanlar aldatmacalar ve bu korkunç bir kirlenmeyi Hiç izliyormuş. Hiç yakışmıyor. Koskocaman dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Evet. İkinci filan galiba. Ya da üçüncü belki. Uluslararası hafı örgütüne göre şeylerin Nijerya'daki petrol sızıntısını temizlemediğini belirten bir rapor yayınlanmış. Evet. Onu da geçelim. Volkswagen'den de çok kötü haber. İşte gizlemeye çalışıyordunuz Selahattin'le. Porsche. Söyledim ben. Porsche'de ihtimal dahil Porsche, diyorduk, Porsche değil <gülüyor> evet. Porsche'de de varmış hem de 9 kat aldatma cihazı koymuşlar denetlemede koskoca emisyon egzoz skandalı Porsche'de sadece ile. Porsche değil Audi'de de varmış böyle bir durum onu biliyorduk ama Porsche'ye yakışıyor mu 2 litrelik dizel motorlarda manipüle edilmiş emisyon değerleri 9 kat daha yüksek değer Ama önemli değil. Volkswagen skandalının faturası kime kesiliyor? Tabii ki Volkswagen çalışanlarına, işçilere. Bir sürü işçi çıkarıyorlar. Herkes kendi payına düşeni yapacak. Üretim denesine. nasıl yapacaklar peki? Robotlarla mı? Bilemiyorum. Zaten ilk kez zarar etti. Fakat bir başka yalan da şeyden geldi ki bu da hiç yakışmıyor yani. Guardian'da da üstelik tekrarlandı. Birleşmiş Milletler raporu ya. Hani 2 derecede tutacağız 100 yılın sonuna kadar bu INDC denen hedeflerle ülkeler verdiler ya Paris'te. Evet. Bu en fazla 2.7 dereceye çıkar 2100'de. Bu kapasitemiz vardır diye bir açıklama yaptı Christina Figeres. iklim kraliçesi diyelim. Ya <gülüyor> iklim sorumlusu alıyor eee kadına ama şöyle olmuş doğru değilmiş. Hı. Neden? 4.5 dereceye kadar filan yani 3.5 dereceye çıkacak kesinmiş bu verilen şeylerle. iyi hesaplamamış Birleşmiş Milletler bu işi. Corum ince bir hesap yapmış ve En iyi ihtimalle 3,5 derece olur demiş. Bu, bu taahhütlerle o da dünyanın sonu demek zaten. Yani bir yalan var ama kim söylüyor bilmiyorum. Bunların üzerinde tekrar dönebiliriz. İlginç bir şey daha var. Ee, NASA'dan bir haber. Antarktika buz örtüsü zannedilenin aksine kalınlaşıyor diye bir haber var. Güney, ha? güney, güney, güney kutbu. Tek kutuplu dünya. Birisiniz yani kalınlarsın. İkisinin birden eğrimesinlerse tek kutup bu dünyada Maalesef doğru değil Niye? bu haber. NASA'nın yaptığı açıklama. NASA'nın yaptığı açıklama tam öyle değil. Çeşitli şey bir açıklama geldi diyor. Ayrıntısına bakıldığı zaman maalesef bunun da yanlış yorumlanmış, yorumlanmış olduğunu ve tam tersine Batı Antarktika'nın özellikle Güney Kutbu'nun batı kesiminin ebedi olan sonsuza kadar devam edecek sanılan buzlarının pek öyle sonsuz olmadığını ve eriyeceği erimekte olduğunu hatta durdurulamayacak noktaya geldiğini şey yapan çok önemli Potsdam iklim değişiklikle iklim etkisi araştırmaları enstitüsünden gelen bir şey nasayı bilmem ama bu doğruysa bütün bilgisayar modellemelerinin e, öngördüğünün de ötesinde bir felaket olacağını ve binlerce yıl devam edecek binlerce yıl durdurulamayacak bir erime olduğunu ve hemen de 3 metrelik bir yükselme olacağını söylüyorlar son olarak şey de söyleyelim Çapala Tayfun'un ya da Hortum'u vurmuş savaş savaşın defalarca vurduğu Yemen'e Ya, çok ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bakıyorlar böyle Yemen'de sahilde dalgalar geliyor. O, 9 metreye kadar fırtınaya kadar. Tsunami'de gördüğünüz o dalgaların insanları yutma sahnesi gerçek oluyor orada da. Evet. Ve orada çok acayip bir şey var. Dragon's Blood ağacı diyorlar. Canavar kanı diye. Ejder kanı. Ejder kanı. O ağaçları bile yutmuş olduğu görülebiliyor. Çok fena. Ne yapalım? Böyle işte. Ejder kansız oh. devam ederiz yaşamaya. Evet öyle yapacağız. Ve şimdi çok başlık olarak verelim. Sonra Cengiz Aktar'la da konuşma fırsatımız olur biraz. Daha sonra da 9.30-10 arasında da devam ederiz. Türkiye'de çok ciddi şeyler oluyor. Silvan ve Yüksekova'daki operasyonlar da. Hendek ve barikatları kaldırmak için saat 11'de güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş. Yüksekova Haber'den Ömer Uğuz'un aktardığı bilgilere göre polisin ateş açması sonucunda 20 yaşında bir genç Çetindar'a ve 18 yaşında bir delikanlı Doğan Doğmaz hayatını kaybetmiş. Esnaf. ...kepenk kapatmış, ilçe sakinleri mahalleye yürümüş... ...polis geri çekilmiş ama bekleyiş devam ediyor diye bir haberdi bu. Ee, Silvan'da da... ...Yüksekova'da öz yönetimi ilan edilmiş dört mahalleye... ...hendek ve barikatlar kurulmuştu. Ee, güvenlik güçleri zaman zaman operasyon düzenlese de... ...birçok hendek hala duruyor deniyor. Ama bugün altıncı kez sokağa çıkma yasağı... ...dün yani Diyarbakır'da ilan edilmiş... Ve 22 yaşında bir gösterici hayatını kaybetmiş. Yani dün ikinci bir duyaraya karşı gene sokağa çıkma yasağı, duyuruya kadar çok ciddi bir durum var. Arkasından da İpek Holding'in bütün şirketlerine kayyum atanmıştı. Belgisi bile belli değildi. Polis tarafından kapıları da kırılarak el konmuştu. Şimdi de İpek Medya grubunda bir kıyım yaşanmış. Kayyum kıyımı diyorlar onlar. Bugün gazetesi ve millet gazetesi çalışanları başta olmak üzere 58 kişi işten çıkarılmış. Akşam saatlerinde de. Geçtiğimiz hafta gelen görüntülerde teker teker isimlerini alıyordu zaten evet. aynı görüşte olmadığı gazetecilerin. Gazetenin başına atanan kayyumlar. ve Şimdi insüade başlamışlar. Evet şimdi. onların atanması da hukuki son derece tartışmalı. Hatta hukuki olmadığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz şeyler. Üstelik böyle bir atma yetkileri olmadığı kesin ama öyle tırpanlıyorlar. Çaycıdan şoföre kadar bütün personel işine son vermişler. Bugün gazetesinin Ankara bürosunu lav etmiş kayyum akşam saatlerinde. Evet, i̇stemiyorlar tabi paralel çaycı. Evet <gülüyor> bir de organize <gülüyor> şube müdürü var. Organize şube müdürü zaten gazetelerin içinde yer alıyor. Burada basın tarihine geçecek manzaralar bina kapısında beklemiş. gelen işe gelen çalışanları, çaycısı, şoförü, gazetecisi, muhabiri, yazı işleri müdürü, habercisi. İçeri almamışlar ve kusura bakmayın onu da demişler herhalde işten çıkarıldınız demişler. İnsan kaynaklarında kağıt imzalayan çalışanlar daha sonra neyse ki binaya alınmışlar ve bak ama iyi tarafı var haberi. Nedir o? Güvenlik eşliğinde binaya girip özel çalış eşyalarını almalarına izin verildi. Daha ne istiyorsunuz? Hakikaten yani. Yani? Eşyalarını insan kaynaklarının yerine TMSF'den ekip atanmış zaten tasarruf mevduatı, sigorta fonu... <gülüyor> bu biliyorsun medya işlerine... tasarruf mevduatı, sigorta fonu bakar. Öyle değil mi dünyanın her yerinde? Öyle TMSF'ler bakmaz mı medya, habercilik işine? E, eşyalarını toplayan gazete çalışanları peki... binadan nasıl çıkmışlar? Günün minik sorusu... Ağlayarak. Konusu. Hayır, hangi aracı kullanarak... Nasıl, eşyalarını çıkmışlar. nasıl taşımışlar? Alayarak nasıl çıkmışlar hangere? Neyle oldu? taşımışlar eşyalarını? Hı, alışveriş sepeti. Evet. Doğru mu? Mark... Resmen salladım tuttu. <gülüyor> market arabasıyla. Tamam. O haneme bir 10 yazabilir miyiz? Yazıyorum ya? hemen. Selahattin de onaylayacak. Teşekkür ederim. Ama yani uzattıktan sonra yani dokuz, bir şey demeyin ben artık. 9.5 vereyim. Çünkü sen sepet dedin. Hani teknoloji gelişik. market arabası tekerlekli. Kocbeş arabası dedim ben. Sepet dedi. E, Şişe kâğıt Araba demek istemiştim. Ya. <gülüyor> Hemen ya not kuracaksınız ya nereden kıracağınızı şaşırıyorsunuz bazen. <gülüyor> Güvenlik eşyalarını toplayıp market arabasına koyan gazeteden bahsediyoruz. <gülüyor> e, birisi de şey demiş. Bir bugün gazetesi muhabir Can Acar, eşyalarını sadece iki ayakkabı bir nasıl sığdırabildim <gülüyor> demiş ayakkabı kutusuyla çıkarmış o da evet artistik bir hareket olmuş evet Atatürk Orman Çiftliği'nde de yangın çıkmış bu arada Aa. evet hmm. bir buçuk saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınmış ama yanmış bir kısmı evet hafif yaralanmış bir itfaiye görevlisi artık oraya da ufak bir ha, nerede çıkmış Atatürk Orman Çiftliği müze ve sergi salonu binasının çatısında çıkmış önemli hmm. değil hmm. onarıdır yeni yapılır bu medya Burada meselesi nokta şey dergisi genel yayın yönetmeni ceferi güven ve sorumlulu müdürü muhaçabanın tutuklanmasını da kayda geçelim onları da terörist olarak şey yapıyorlar yani terör örgütünün eylemlerinin isyan olarak gösterildiğini savunmuşlar ve e, ülkede iç savaş çıkmış algısını oluşturduğunu belirten hakim içeriği basın özgürlüğü kapsamında olamaz demiş. İnternet sitesi de kapatılmış. Yani şey yazanlardan birisi de nok, şey diyeyim, nokta kapağını bir okur olarak sevmedim ve dergiye almadım. Bu yetmiyor mu? Bir de kapak için iki gazeteciyi isyana tahrikten tutuklamak niye diye soranlar evet. da var. Gerçekten sevilebilecek bir tarafı yoktu ama bu tutuklama nereden çıkıyor? Onun bir yasal ortamıyla beraber oturup konuşmak lazım. Yani hem de çok ciddi suçlamalarla yani on yıllarca yatırabilecek iç savaş çıkartmak şeyi diye <gülüyor> bir de bir ufak açıklama var. haberi daha önce kapağı seçimden çok önce yaptık demişler iyi bir seçim olmayabilir ama yani. Seçim sonuçları üzerine yapılmış Çoktan matbaaya gönderilmiş. Herhalükarda yani. mı yapılacak çıkacak olan bir şeydi mesela bu. Gene ön görmüşler evet. Ön görmüşler evet. yani. Evet çok kötü bir haber ama şey kanıtları orada. Önceden gönderdik bir <gülüyor> başka türü dergi. Nasıl pazartesi günü Herhalükarda iç savaş var. mı çıkacakmış yani seçimlerden sonra. Kim kazanırsa kazansın evet. ne olursa olsun. Öyle ön görmüşler herhalde. Öyle bir projeksiyon yapmışlar. İç Savaş Çıkacak diyorlar. Her halükarda seçimlerden sonra İç Savaş Çıkacak projeksiyonu görmüşler. Evet. Nokta dergisinden. Bravo. Peki ara verelim. Açık Gazete. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Evet. Bu programın adını değiştirelim nereye doğru değil Geldik artık <gülüyor> İnecek var <gülüyor> İnecek var mı diyelim Mesela <gülüyor> Evet pek son derece Karanlık bulutların Dolayısıyla bir şey yani Yo, bu... Avrupalılar öyle demiyor Ortalık toz pembe diyor %49 aldı bitti istikrar tamam Birlik beraberlik kardeşlik Ve paracıklar gelmeye başlayacak Şimdi Ee, Avrupa'da Avrupa senden soru diyor ha, Ver bakalım mesela. Nereden başlayalım Avrupa'da orası? <gülüyor> Bu arada yalnız şey de var Çok ciddi operasyonlar var Var gazi mahallesinde evet Öyle mi? Onu duymadık. Gazide de var. Gazide de var. Ha. Silvan ve Yüksekova'da. Silvan'da takır takır adam ölüyor. Adam, evet. Bir de tabii çok büyük bir operasyonda gazetelere var. Gazete ve dergilere. Kaldı mı? 72 gazeteci işten atmışlar ve polis nezaretinde çıkartılmış eşyalarını toplayıp götürmüşler göndermişler evlerine. Nokta Dergisi'nde de genel yeni yönetmeniyle sorumlu müdür de tutuklanmış durumda. İstikrar. Evet istikrar. İstikrardan mı başlayalım? İstikrar. Ister. Hadi istikrardan başlayalım. Şimdi tabii Batı'da yani böyle bir oy alan parti e, yok. Yani bu Zulay Silah. Orada bir baktık vay oluyorlar tabii. 49 yani rüyalarında bile göremeyecekleri bir e, bir, bir skor ve hemen Bunu yani tek parti hükümeti ve dolayısıyla istikrarla e, bağdaştırıyorlar. Akıllarına o geliyor yani. Oysa öyle bir şey yok ve çok yaygın bu, bu algı maalesef. E, mesela Alman gazeteleri, öf vay anasını müthiş. E, yani bir e, kademe sonrası da artık Türkiye'ye yatırımları yapalım e, aşaması tabii. Bütün bunlar ham hayal tabii yani Türkiye'nin e, muazzam sorunları var. Bu sorunlar son dönemde özellikle Haziran'dan sonra e, iyice e, kanırtıldı ve arttı. Şedid hale geldi hakikaten. E, yani şöyle bir gözden geçirecek özellikle ekonomi mesela en başta ekonomi o milletin ağzını sulandıran e, işte iç tüketim ve inşaat üzerine kurulu Türk ekonomisinin hali meydanda. Yani... Yani çok ciddi yapısal sorunları e, var. E, yani işte nerede, yani ne, montaj sanayi bir kere yani genelinde e, yani bizim gençliğimizde vardı gençler bilmez bu laf montaj sanayi ne? dışarıdan yedek parça gelirdi burada işte o, o parçalar birleştirilirdi. Yani bu buna tabii itiraz edenler olacak. Ben bir tek rakam vereyim. Yüksek teknolojinin ihracat içerisindeki payı yani toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 3.7. Bu kadar basit. Yani burada yeni bir yani bir katma değer üretilmiyor. Çin'de bu 33. Yüzde 33.7. Güney Kore'de 27. Polonya'da yüzde 11.3. Buyurun. Hadi bakalım Türk ekonomi Türk sanayinin ne kadar Rekabetçi olduğundan dem vuralım. Hadi buyurun yani. Evet, ya. ha. Ve bu gayri ciddi. Yani. Böyle algılar var ortalıkta dolaşan. İşte bir, yani, burası 80 milyonluk bir memleket. Millet devamlı yiyor, tüketiyor. Ve buna ekonomi zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Argenin hali meydanda. Eğitim sisteminin hali meydanda. Bırak İngilizce çocuklar Türkçe konuşamıyor artık. ya Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Ee, tarımın hali belli yıllardır 10 yıllardır lav ediliyor bu AKP ile çok hızlandı tabi doğa tepe tepe kullanılıyor işte hafriyat asıl tabi evet. e, montaj sanayinin yerini şimdi hafriyat extraction e, evet. Evet. E, ekonomisi almış durumda evet. ve bu herkesin de sonunu getirebilecek çok bir facian Türkiye'de şeyi. bütün yasaların üstünde olan bir yasa var biliyorsun o da maden yasası ezer geçer yani hiçbir başka e, yasa onun üzerine çıkamaz yani maden yasası çünkü ta bu Atatürk şey döneminden yani Atatürk döneminden kalan bir e, üstünlük bu yani primus inter pares yani yasalar arasında eşit evet. yasalar arasında ilk evet e, eşit ilk, bir şey de tabi yani beton çimento tabii. taş ocakları falan da bunun bir i̇şte parçası dahil. Evet dahil müthiş bir önceliği var evet dediğin gibi Hayır bir de istikrar derken tabii şeyi söylemek lazım yani sadece maçlardan dolayı gazeteyi de göremediğimiz için <gülüyor> böyle bir zorluğumuz var. Ama mesela Cumhuriyet'in ilk sayfasına bakıyoruz. İşte Yüksek Ova'da operasyon, çatışma, Kuzey Irak'a hava harekatı, Gözaltı İzmir'de. Geliyorum onlara canım, evet, geliyorum. Şimdi de... ekonomiyle ilerleyelim evet, biraz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok acayip bir istikrar yani. Yani şimdi istihdam, Mesela çığ gibi bir işsiz genç kitle var Türkiye'de. Yani bunlar bunların çoğunu zaten AKP'de be besliyor. Yani AKP'nin verdiği sadakayla yaşayan bir, bir kitle bu. Yani büyük ezici çoğunluğu. Hiçbir yapısal reformu yapılmıyor ve yapılmayacak muhtemelen. Yani ademi merkeziyet, iş piyasası reformu, vergi reformu denge denetleme sistemleri tamamen atıl vaziyette hiçbir ekonominin denge denetleme sistemi yok sayıştaş çalışmıyor şimdi böyle bir ekonomiden medet umuluyor ve bunun yani istikrarın sonucu olarak bu böyle bir ekonominin canlandırılabileceği düşünülüyor ya istikrardan kasıt tabii skor yani 49 Kürt meselesi olduğu gibi orada duruyor Ee, zaten Kürt meselesinde iki yıl boyunca hiçbir gelişme olmadı sadece ateşkes vardı biliyorsun kutuplaşma had safhada özellikle şu son dönemde son beş ayda fay hatları Kürt, Türk, Alevi, Sünni, e, Dindar laik bunlar artık, tamamen yani kırılmış vaziyette kurumların hali belli yani bütün devlet kurumları işte, tamamen AKP'liler tarafından ele geçirilmiş durumda muazzam bir e, amatörlük ve e, iş bilmezlikle e, yürütülmeye çalışılıyor. Hepsi yani diplomasi az hep söylüyoruz burada yani askeriye, e, akademi, e, idare yani e, mülkiye, e, maliye hepsi bir şekilde e, yani tepeden, saraydan yönetiliyor. eee Evet. Ve tabii yargı. Tabii. E, dış politikanın hali bu ortada. Yani Suriye'de e, Türkiye sadece ve sadece Suudi Arabistan ve e, Katar'la Ahbap e, geriye kalan bütün oradaki aktörlerle ters düşmüş vaziyette. E, Daesh dediğin artık oradaki e, yani Suriye, e, yani Şam ve Irak değil artık Türkiye'de dışından bahsetmek lazım veya Türkiye İslam Devleti'nden. Yani bunlar burada çünkü. Yani milli istihbarat teşkilatının verdiği rakam değil mi? 3000 en azından mücahit e, e, gidiyor, geliyor, savaşıyor. 3 3000'i evet, onu o, o konuları bizim gruptan can takip ediyor. Evet, evet yani MIT'in rakamını veriyorum. E, temel hak ve özgürlükler konusunda Ee, işte az önce Cumhuriyet'e atfen söylediklerin e, aynen aynı hızla e, devam ediyor. E, yeni Akit gazetesinde e, pazartesi günü kapatılması gereken, kayyum atanması gereken e, basın yayın kuruluşları ve üniversiteler vardı gördünüz mü? Üniversiteye kayyum mu atlayacaklarmış? Evet. Şimdi evet. yeni bir yasa geliyor. Yani, yani evet. E, Meclis çalışmadığı için yasalaşmadığı tasarı halinde inecektir hemen şimdi. Vakıf üniversiteleriyle alakalı el koyuyor. Yani bir sürekli bir teftiş mekanizması geliyor. ve Kaşının altında gözüm var diyerek üniversiteye el koyuyor. Talebeleri, yani öğrencileri başka üniversitelerine, devlet üniversitelerine naklediyor. Paralarını orada ödemeye devam ediyorlar. Ve üniversiteler ya kapanıyor ya da başka başka şekilde yönetiliyor. Çünkü vakıf üniversitelerinde biliyorsunuz rektörü mütevelli heyeti atar. Hı hı. Bu durumda artık doğrudan doğruya yok atayacak. Onun da ne anlama geldiğini. Biliyoruz. Yeni Akıtteli listesi var. Pazartesi günkü Yeni Akıtteli. Evet, açık, da açık açık yazıyorlar. Tabii, tabii. Gazete şeyler de öyle ya. Televizyonlar gazete. E, Cenk Küçük'ün de bir açıklamasını da buna ilave edebiliriz. Star gazetesinin. Et, et bakalım. Yani Sıra Doğan medyasında derhal el konmalı diyor. <gülüyor> ha tabii. Açıkça yazıyor. Halka sayı e, Milli iradeye selam ver. Neyi selam verin e, Milli iradeye. Milli iradeye mi? Galiba bende öyle selam dur, duracaktır el komması gerekir tabii. diye açıkça yazdı Türkiye'nin işte saygın gazetelerinden birisi o. Eee kim Doğan grubu ama orada da yani onun da bir cevabı var biliyorsunuz yani epey bir iki gündür özellikle Ertuğrul Özkök'ün ağzından e, ben, saygı, sevgi, selam <gülüyor> yollanıyor devamlı yüzlük olarak. Evet arasında. Frank orada unutmayalım. Yani, ama geç... bu yetmeyecektir bence. Yetmez aslında. tabii hiçbir zaman tabii. Geçmiş olsun. Şimdi şöyle yani 49 sonrasında yüzde sonrasında bir revanşist bir ruh hali e, ve şuur hali tabi e, hakim kanaatimce e, zaten böyle elleri titreyen ve e, yani e, o kendilerini yazmaktan ve konuşmaktan ala koyamayan e, alıkoyamayan bir, e, bir e, grup var e, hükümetin etrafında dönen işte, Bunlar müşavir olabilir, gönüllü, borazan olabilir falan. Onlar yani artık vaktin geldiğini ve yani Cem Küçük bunun en uç örneğin, örneği örneğin. başkaları da var. Ve konuşup duruyorlar yani. Ve işte şunu yapalım, bunu yapalım. Bir an evvel bunlar yapılmalı gibi bir ruh hali var. Şimdi burada... Ee, yani burada böyle bir istikrardan e, bahsetmek ha, tabii mümkün ama bu istikrar ancak sopayla olur. Evet bir saniye yani senin bir kanaatini yalanlamak zorundayım. Lütfen. Ee, şöyle e, tam motama okuyorum birlik dirlik kardeşlik denilince akla AK Parti gelir biz bu topraklarda ancak sevgi tohumları ekeriz bu seçimi malubu yoktur kimseyi dışlamadık dışlamayacağız bir dakika o bitti siz geç kalmışsınız bu o, Mevlana o, o ilk konuşma evet. dün, dün havaalanında Yeşilköy'de yine milli iradeye seslendi ve eskiden beri söylediği bir şeyi tekrar etti Türkiye'de iki çeşit insan vardır dedi bir AK Parti'ye oy atanlar bir, bir de ileride AK Parti'ye oy atacak olanlar dedi Ama olsun ben bu mevla birlik birliğdirlik kardeşlik sloganıyla ama bağlı. bu böyle kalıyorum sen yanılıyorsun yani birak seçimde referandumda yani başkanlık referandumunda dolayısıyla kime oy atacağını biliyorsun yani eğer e, milli iradeye dahil olmak istersen Şimdi bu başkanlık meselesi e, ciddi. E, kanaatimce e, bu 49'un verdiği rüzgarla, ivmeyle, momentumla herhalde hızla gündeme gelecek bu. Ve e, e, yani şey hazır zaten. Yani AKP'nin e, draftı, müsveddesi e, hazır. Uzlaşma komisyonunun komisyonuna vermişti zaten Anayasa Uzlaşma Komisyonuna vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesinde bulunabilir başkanlıktan ne anladığı AKP'nin dolayısıyla yani yeni bir şey yok hazır metin bu oylanacak herhalde bu referanduma hızla gider bana öyle geliyor yani bu şeyi ivmeyi kaybetmemek için Yani zaten bütün ülkelerde o yatılan ülkelerde yapılan klasik bir taktiktir yani bunun arkası gelir diye ve geçer yani 330 gerekiyor biliyorsunuz onu yakalar herhalde birkaç tane başka partiden milletvekiliyle o referandum kararını aldıktan sonra da işte aynı Haziran'dan bu yana yaptığı gibi kamuoyunu derinden çalışarak Herhalde %50 artı biri bulur. Şimdi bu sabah bir haber var dünkü yani Cumhuriyet Gazetesi'nde gene bu sabah. Bu Ayhan Bilge'nin yani HDP sözcüsü Ayhan Bilge'nin bir çok talihsiz bence beyanı var. Tek adamla hayır ancak başkanlık sistemi dahil tüm modeller tartışılabilir demiş. Şimdi... Yani, bu, bu, yani bu, bu o kadar afaki bir laf ki yani e, ne olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'de sanki 4 tane 5 tane farklı başkanlık sistemi önerisi var da e, bunlar üzerinde toplumda ve, e, ve, ve, ve siyasette e, müthiş derin bir tartışma var da Ee, insanlar işte böyle bir kahvelerde falan böyle devamlı öyle mi olsun böyle mi olsun diye tartışıyor sanki. Yani bu kadar sorumsuzca bir e, ifade ve e, aynı parti seni başkan yaptırmayacağız üzerinden e, Mayıs ayından bu yana e, kampanya yapıyor, konuşuyor, savunuyor falan. Şimdi başkanlık sistemi de dahil ne demek ya? Yani bu e, yani orada yazıyor işte uzlaşma komisyonunda AKP'nin başkanlıktan ne anladığı. Burhan Kuzu modeli yani. Hiçbir denge ve denetlemenin olmadığı, bütün kararların bir kişi ve etrafındaki 10 kişi tarafından neyse alınbüğü bir sistemden bahsediyoruz. Allah aşkına ya kim ki böyle bir böyle bir zamanda böyle bir de, laf edilir mi yani? Şimdi 2013'te de böyleydi yani. Yani ilk bu e, barış süreci denilen e, ateşkes e, başladığında e, da e, o zaman BD, BDP'ydi. E, barış ve Demokrasi Partisi'nden benzer deklarasyonlar gelirdi. Hatırlayalım. Ve e, işte neden olmasın? Tabii konuşuruz. falan ve O zaman birçok e, gözlemci bunun Yani iki başkanlık, iki başkanlığa tekabül ettiğini dile getirmişti. Allah'tan o tartışma sonra orada kaldı. Yani bir başkanın biri Tayyip Erdoğan, diğeri Abdullah Öcalan o anlamda. Yoksa eş başkanlık değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ya veya bir nevi eş başkanlık ama işte ikisi de erkek o yüzden zor. yani şimdi Cengiz Bey, Buyurunuz ben buyurun. bir şey sorabilir miyim? müsaade varsa eğer nokta dergisinin kapağı ve ardından gelen tutuklamalar hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyorum ben şunu düşündüm geçen gün dün Arzu Yıldız çok güzel bir tweet attı aynı şeyi düşünüyorum Burhan Kuzu bu 7 Haziran sonrasında millet kaosu seçti diye bir tweet attıydı hatırlarsınız onun evet. hakkında hiçbir soruşturma başlamadı evet. ama bu, bu çocuklar hakkında hemen bırak soruşturmayı tutuklandılar evet, bunu düşünüyorum yani ve ve dolayısıyla yani yeni istikrar Türkiye'sinin nasıl istikrara vasıl olacağı konusunda son derece açık ve salih bir mesajdır yani sopayla sisi gibi sisi var ya hani şu sevmedikleri sisi mısır diktatı işte o da aynı şeyi yapıyor yani şeydeki sisi mısırdaki sisi durum bu evet. yani istikrardan bahsediyorduk da istikrar durumu bu peki bir Şimdi, dakika evet Avrupa'ya geleceğim sonra ama evet, tamam buyurun. peki tamam sen devam yo, yo, hayır hayır hayır yani bir, bir iki seçim sonucu okuyacağım ondan sonra da Avrupa'ya geleceğim yani buradaki sistemin e, çok büyük ölçüde ta 12 yıl önce Shadon e, Wallen'in yazdığı bu, çok ta, tarihi bir makaleyi andırdığını yazdım ben de evet Yani fazi faşist bir yönetim kurmak için bütün ana unsurlar yerli yerinde diyordu. Irak Amerika, Irak savaşı hemen sonrasında Amerika'da zayıf bir yasama organı, hem itaatkar hem de baskıcı bir adli sistem. işte zenginlerin, nüfuzluları ve şirketleri sürekli kayırırken daha yoksul vatandaşları aciz durumda ve siyasi umutsuzlukta tutacak. Orta sınıfları da işsizlik korkusuyla ekonominin yeniden düzelmesi halinde Acayip ödüllendirme beklentisi arasında bırakacak bir mevcut sistemi sulandırmaya kararlı bir parti sistemi ve bu düzenin suç ortaklığını yapanlarsa sahipleri giderek daha az sayıda kişinin elinde toplanmış havuz medyası, hayırsever şirket sahipleriyle bütünleşen üniversiteler sen demin sözünü ettin iyi fonlanmış düşünce havuzlarıyla muhafazakar vakıfların bünyesinde yapılanmış bir propaganda mekanizması ve bir de yerel polis teşkilatıyla ulusal kollu kuvvetlerinin gittikçe daha sıkı işbirliğiyle teröristlerin, şüpheli yabancıların ve ülke içindeki muhaliflerin ...kimliğini belirleme çalışmaları. Bu Amerika Birleşik Devletleri mi? Evet. Vallahi Amerika Birleşik Devletleri demokrasisi ile Türkiye demokrasisini... ...karşılaştırmak kolay bir şey değil açıkçası. Sabah sabah saat 9'u 24 geçer ama... E, yine ama de, sistemin özü tabii... Muhakkak. Tabii. Yani de de, ararsak buluruz ama... E, ...yani ben birazcık daha zorda olduğumuzu... ...düşünüyorum. E, pek bir vakit kalmadı. Bu... E, Saadet ve MHP'nin artık e, AKP'nin sub ofisleri yani işte, alt kuruluşları haline geldiğinin altını çizmek istiyordum. Bir de bu HDP'nin e, özellikle bölgede yani Kürdistan'daki oylarının azalmasıyla ilgili bu e, dün Cuma Çiçek'in birikimin web sitesinde e, yine dün Celal Başlangıcı'nın Cumhuriyet'te yazdıkları muhakkak okunmalı. Yani orada orta sınıf epey korkmuş ee, ve e, Haziran'da AKP'ye oyatarken AKP pardondondı HDP'ye oyatarken şimdi tekrar geri dönüp AKP'ye o yatmış bunu e, yani bu konuyu bilen iki kişi söylüyor tabi yani bu arada tabi HDP'nin başına gelmeyen kalmadı onu unutmayalım tabi yani her türlü cede Rutluk marajı geçmemesi için her şey yapıldı tabii onu biliyoruz ama bir de böyle bir e, boyutu da yok değil yani bunu gözden kaçırmamak lazım ilerisi için Avrupa'ya gelince e, daha hala rapor yayınlanmadı biliyorsunuz artık ya zaten hiçbir kıymeti harbiyesi olan bir rapor değildi şimdi artık herhalde hiç e, konuşulmayacak e, yani Avrupalılar bunu başardılar e, ve ve Belki yayınlandı haberimiz olmadı mesela o da olabilir yani umumiyette. Umumiyette yani. evet, evet. tam bir komedi. İler, i̇lerleme raporu. İlerleme raporu veya gerileme raporu artık bunun hiçbir kıymetli harbiyesi kalmadı zaten. Seçimden önce yayınlansa ne fark edecekti ondan da tabii emin değilim yani hiçbir şey fark etmeyecekti ama yani Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı ve nasıl Türkiye'deki demokratik arayışlar konusunda bu şaşı baktığıyla e, ilgili bir sonuç çıkartıyorum ben burada buradan tabii. Yani, anlamıyor yani böyle bir derdi yok veya anlamıyor değil yani Türkiye'nin e, demokrasisi ve Türkiye'deki demokrasi arayışlarına e, nasıl destek verilir diye bir kaygı yok e, Avrupa Birliği'nde. Zaten burada da yok. Yani %49'un da öyle bir derdi yok. O %49'un derdi. Yani ki kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyen yani AK Parti'ye oy vermeyeni AK Parti'ye oy verdirme, vermeye teşvik etmek. Teşvik edemiyorsa yok saymak. Yok da sayamıyorsa işte bir şekilde yok etmek herhalde yani. Şimdi evet. Kıbrıs yani... halletmeye geliyormuş ama. Neyi? Mülteci meselesi. Yok hayır Yunanistan... bahsetmiyorum zaten. O öyle bir <gülüyor> ha, bu arada bir, iyi bir rakam var. Kıbrıs dedi dedin de 218 bin Suriyeli intikal etmiş Yunanistan'a sadece Ekim ayında. Evet. Morglarda yer kalmamış Midilli'de, Midilli adasında onu çözmeye geliyordur muhtemelen diye düşündük biz. Evet, Vallahi, soğuk e, hava depolarında saklanıyormuş e, denizde ölen göçmenlerin hayır, hayır şu 218 bin dememin e, nedeni şu Türkiye'deki yönetim yani Erdoğan yönetimi e, işte engelleyecekti e, şey, ya Merkel e, evet. onun için geldi ya evet arkasından Çiprası şimdi engelleyecektir işte yani o daha farklı <gülüyor> çünkü e, orada yani Yunanistan'ın bu arada bu e, hakikaten e, takdire şayan bir e, iş yaptığını da e, not etmek lazım. Evet. Yani burada e, yani onlar e, yani bütün yükü o kaldırıyor şu sırada. Avrupa'da en en çok mül mülteci nüfusa oranla evet. E, e, Ama tü Türkiye'de öyle tabii. Niye? Yok. E, nüfusa oranla en yüksek mülteci barındırmıyor mu? Hayır canım. Nereden çıktı? 2,5 şey milyon bir, bir, İkincisi He. Ürdün Üçüncüsü Irak Dördüncüsü Yunanistan Türkiye çok gerilerde Nüfusu yaslar. yüksek, yani. evet, nüfusu yüksek evet. Evet, İyi hayırlı uğurlu olsun Evet ne, Düşünelim programın adını Geldik ya diyelim ha? Program. İnelim <gülüyor> İnecek var <gülüyor> Peki. Peki. Peki hadi Teşekkür ederim Nereye doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık, Açık Gazete, gazete. Lazing in the Grass Otlakta Otlamak Friends of Distinction topluluğunun Sol müziğin önemli e, gruplarından birinin en önemli sayılan parçalarından birini çalmış olduk e, bu grubun kurucu elemanlarından Heway Austin'ın da doğum günüydü Dallas'ta 1938'de bugün doğmuştu ona da bir günaydın demiş olduk burası Açık Radyo Açık Radyo.com 94.9 ve devam ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme de şeyde eee ranting soruşturmasında jandarma ortaya çıktı diye bir haber var. CNN Türk'ün daha bir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ranting cinayeti soruşturmasına ilişkin 25 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi iade kararında Bazı jandarma görevlileri hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı deniyor. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 2007'de 19 Ocak'ta Şişli'deki siyahlı saldırıda arkasına ensesinden vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin ana dava haricinde bir de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından bir başka soruşturma sonunda hazırlanan iddianame iade gerekçeleri belli oldu diyor. Başsavcılık iddianame dosyası ayrılan jandarma görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandırılması ve bazı şüphelilere isnat edilen kasten öldürme suçuyla. şahıslar arasında illiyet bağının yeterli düzeyde delillendirilmesi talebiyle iade ettiği Böylece şey de öğrenildi, ortaya çıktı. 25 şüpheli haricinde İstanbul ve Trabzon jandarma komutanlıklarında bazı görevlileri ilişkin ayrı bir soruşturma varmış. Bir de İçişleri Bakanlığı'ndan arananlar tırnak içinde için bir seferberlikte de var. İlgili sosyal paylaşım sitelerinde yeni hesaplar açmış İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ve video paylaşımcılıklar için yayınlanmış. Çeşitli ak, aksiyon dolu görüntüler aksiyon. eşliğinde. Öyle mi? Evet. E, bir kolaj hazırlamışlar. O kolajlarda işte aranan kişilerin aranan kişilerin de fotoğrafları görünüyor. Kimler var? Aşoğlu Musa. Musa DHK DHKPC terör örgütü diyor. Ayata Muzaffer PKK KCK terör örgütü. Balı İlhami DH terör örgütü diyor. Dokumacı Mustafa, DH gene Gülen Fetullah yani soyadını öne koyarak P FETÖ, PDY terör örgütü Gürbüz Zeki, Melek Apeh terör örgütü. PDY ne? Paralel devlet yapılanması mı oluyor? Herhalde. Dikkatimi çekmemişti. Çok far. Evet herhalde. PDY terör örgütü. Öğrenelim de Fete, var? Evet. M.L.K.P. ne? Marksistleriniz Komünist Parti. Evet. Yok Marksistleriniz. M.L.K.P.'nin açılımı mı? Onu da bakayım yani şimdi şey yapalım. Mar Komünist Parti'ye bir şey Kalkan Duran, PKK, KCK terör örgütü. KCK'nın açılımı ne peki onu da söyle bakalım. Böyle... Ansın sorduğunuz zaman olmuyor. KCK'da Kürdistan Topluluklar Birliği. Kürtçe koma civarken Kürdistan manasına geliyor. O kısaltma da oradan geliyor. Kalkan Duran, Karaaslan Engin, Engin Karaaslan Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'da evet bu müzikler ve videolar eşliğinde sunulan şeyde son üçü de bu. Arananlar Nisimitesi'nde kırmızı kategoride Fethullah Gülen dakika CK yöneticilerinden Cemil Bayık ve Murat Karaayıland'da varmış var onlar listesi böyle bu arada aranmayanlar var aranmayanlar derken ben şunu kastediyorum yani Türkiye tarihinin, yakın tarihinin, modern tarihinin en tipik kanun dışı örneklerinden birini dört hakemi dört saatten beş hakemi Avni Akers adından Trabzon'da e, 4 saatten fazla süre alıkoyan cebren, alıkoyma emri veren Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ceza verilmiş. Tarih cezalar diye yazıyor Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde. Ne diye? Tarih cezalar. tarihi evet. 280 gün Ee, yönetici Hacı Osmanoğlu'na 280 gün, yönetici Yakup Aslan'a 410 gün, sportif direktör Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmiş. Avni Aker'de iki maç kapatılmış. Yani Türkiye, e, nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve hakemler e, şeyinin, hakemlik yani profesyonel futbol yönetimindeki en önemli işte unsurlardan birisi hakem olmadan futbol oynanamıyor ya da başka bir spor müsabakası o hakemlerin birer insan olduğu da unutulmuş gibi galiba ee, tehdit altında oldukları gerekçesi bu stadyumdan çıkamayacaklar diye çayların kahvelerini <gülüyor> verin yemek isterlerse verin ama çıkamazlar ben gelene kadar diyen adama çaylar şirketten tabii. çaylar şirketten 280 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası veriliyor. Yani stadlara giremeyecekler filan takımı yönetemeyecekler. Bunun bir cezai sorumluluğu yok herhalde anladığım kadarıyla. Trabzonspara da iki resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası cezalandırmışlar. Çok ilgi çekici bir şey. Hakemler ne diyor bu işe bilmiyorum. Hacı Osmanoğlu'na ilişkin maçlara 10 dakika e, geç çıkacaklarmış. Ama bunu kabul eder mi? Merkez Hakem Komitesi ne der bilmiyorum. E, hakemler eğer insan ve vatandaş hakları olarak kullanmaya karar verirlerse e, maçlara geç de çıkabilirler. Başka da protesto yapabilirler. Çünkü hiçbir can ve e, mal güvenliklerinin olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu resmen bir gangsterlik bakasıydı. İstanbul Barıs avukatlarından Tuğba Torun da kadınlara yönelik sözleri nedeniyle İbrahim Hoca Osmanoğlu'na suç duyurusunda bulunmuş. Evet ama tabi asıl önemli olan kadınlara yönelik suçlamadan çok daha önemli hayat hakkını yani özgürce yaşama hakkını elinden aldı. Dört saatleri gitti hakemlerin. Tehdit altında neler istettikleri de ayrı değil. Tabi onu da önemsiz bulduğum için değil ama bence esas mesele burada Birinci mesele adamların, insanların... Hakemlerin dava açması lazımmış evet. Demirören öyle diyor. 10 yıl ceza alabilir diyor. Evet açmaları gerekir bence de. Demirören inşallah hakemler İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dava açmaz. 10 yıl ceza alabilir demiş. Türk Ceza Kanunu'na göre bu tür suçlarda savcı şikayet 17 olmaksızın... 17 yıla kadar evet. 2 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar on yedi yıl aya kadar hapis istemileri reysen dava açabiliyormuş. Evet, Hakemler mi? kendilerini kilitlemişler ama siz öğretiyorsunuz da. Öyle mi? Evet. Yani e, Trabzon Spor Kulübü ise yaptığı savunmasında daha doğrusu yazılı açıklamasında hakemlerin alık olmadığını savunmuş ve şöyle demiş... 600 aşkın taraftar stadyum çevresinden ayrılmayarak hakemler aleyhinde eylem yapmaya başlamışlar ki bu Trabzonspor Kulübü'nün tarihinde pek görülmüş bir şey değildir. Normalde maç bittikten sonra evet, Trabzonspor hiç taraftarları da. hiçbir şey yapmadan elleri ceplerinde isterler seansında isterler seyinsinde isterler evlerine dönecekler Dönmeleriyle beraber tanınıyorlar. Ee, başkan bekliyorlarmış işte eylem yapmaya başlamışlar hakemler aleyhinde. Başkan kendisi gelinceye kadar hakemlerin emniyet altında tutulmasını talep etmiş daha sonra ortamın yatışması üzerine hakemler çıkarılmıştır hakimlerin hakem odasında beklemeleri kendi tasarrufları olup oda kapısını kendileri tarafından kitlendiği de Trabzonspor'dan yapılan yazılı açıklamada bulunmaktadır. Peki ee, yazılı şey, sesli elimizde var şimdi Selahattin'den rica etsek dinletir bile bize. Yok yani, öyle bir şey. Trabzon valisi Celi Özde yaptığı açıklamada. Bence açıklama ne da, kadar çıkamayacaklar diye açıkça söyledi Cumhurbaşkanımız onu bekliyorlar dedi. İşte çıkarmayın dışarıda tehlikeli olduğu için söylüyorlar. Trabzon valisi Celi Öz de yaptığı açıklamada yöneticiler hakimleri rehin aldığı gibi bir alaga oluştu. Öyle bir şey yok demiş. Öyle mi? Evet. Ama mesela Ama yani... Ama doğru söylemiyorlar gibi bir his var içimde. Benim, benim hakimler, gözlerimle görüyorsunuz. Hakimler yapar açıklama. Hakimlerin yapması gerekiyor bir açıklama galiba bu konuyla alakalı. Evet. Sabah gazetesinden aktardım biraz önceki haberi de şey yapmayın yani. Sabah Peki kastesi. o zaman şey yapayım. En ummadığın keşfeder esrarı derunun sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Ne diyorsun? Ziya Paşa. Evet doğru. Bu bir soru değildi zaten. Peki nerede? Terkibibent. Bravo. Hep nereden soruyorsunuz ben ne yapıyorum? <gülüyor> 1870'de yazılmış. Peki, bed asla necabet mi verir hiç üniforma. Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir. Ne ala, ne ala. <gülüyor> yani e, durum bu. Demek ki kendilerini kitlemişler oradaki evet. insanlar bütün Türkiye'de güvenlik önemi olarak. Ben... ben de kilitliyorum bazen evde. Kendimi güvenlik önemi olarak kapı kitleme. Siz evdeyken mesela içeri hırsız eve hırsız girmesini kapı kitlemiyor musunuz? Ben burada da bu, bu stüdyoda da kendimi kilitleyerek Selahattin'den korumak için mesela emniyete alıyorum. Seni de hatta. Teşekkürler. N ee, nasıl devam ediyoruz? Şeyle devam edelim. Ee, bu, bu ilginç davalarla Enes Yavuz Yiğit de bakalım. İsmail Saymaz'ın bir radikalden. Ee, Ali İsmail Korkmaz'a Gezi Parkı gösterileri sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'a hakaret etmiş Enes Yavuz Yiğit diye bir kişi ve mahkum olmuş bak hakaret ve suçluyu övme suçlarından mahkum olmuş Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi 3600 lira para ve 6 ay hapse mahkum etmiş şey demiş eee Ali İsmail Korkmaz adamı böyle s. nokta nokta gebertirler cehennemde yan o.c bu vatana devlet malına maddi manevi nokta kadar zarar verenin canını almak polisin kutsal görevidir. Geziciler ölmeli p. nokta nokta İsmail gibi geziciler ve geziyi destekleyenler siz eşitsiniz. atmış? Hı? Nasıl bir Twitter kullanıyor? Kaç karakter oldu bu? siz de retvit yapıyorsunuz Daha yarısındayız. Yarısında mısınız? Kişiliği, karakteri bozuk insanlarsınız. Basın açıklaması yapmış adam besmen Twitter'da. Nasibini almamış G nokta nokta P nokta noktasınız. Vatan hainleri kesinlikle Ali İsmail Korkmaz P nokta nokta gibi dövülerek öldürülmeliydi. Bitti mi? Bitti. Ve bunun için hatay 4. asliye ceza mahkemesi 3600 lira para ve 6 ay hapse mahkum etmiş ama cezayı 5 yıl ertelemiş. Neden? İyi halden değil. Neden? Bilmiyorum neden. Ama iyi hal dememiş yani. Ee, i̇lginç. Dün sosyal medyada... Avukatlar çünkü şey yapmışlar. Yani çok ilginç bu karar. Pardon sonu ekleyeyim. Sosyal medyada işlenen suçların cezalandırılması açısından kritik önem taşıyor ayrıca bu karar. Çünkü Korkmaz ailesinin avukatları Twitter ve Facebook üzerinde işlenen suçlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin kimlik bilgilerini vermemesine rağmen sanının fotoğrafını yaşadığı şehirdeki emniyet müdürlüğüne gönderip mesajların ona ait olduğunu ispatlamış. Hmm. İlginç. Bu açıdan iyi fakat yani hakim hangi gerekçeyle ertelemiş bilmiyorum bu kadar açık bir şey. Ee, dün internette şeyleri yani seçimlerden sonra internette daha doğrusu bu anket şirketlerinin kendi erdikleri öyle eleştirileri ve bundan sonra yapacaklarına dair mesajlarını görebilmeniz mümkün. Ama e, ilginç bir e, haber de var mesela T24'ün internet sitesinde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bekir Bozdağ seçimden 5 gün önce Davutoğlu'na 319 milletvekili çıkaracağız mesajı atmış. Tam isabet yapmış yani. Kim atmış bunu? Bekir Bozdağ. Hmm. WhatsApp'ta ama bunun kaynağı nedir acaba? Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberiymiş tamam buldum. Bozdağ'ın mesajında parti tabanına aldıkları izlenimleri ve yaptıkları hesaplama sonucu bu kanalata vardıklarını öğrenilmiş. Dünyanın en iyi çalışan... Anket e, şirketinin başına getirilmeli bence. Ya da kendi başına, başlı başına bir şey almalı. Hatta e, belki de başbakan yapmalı. Kahil neydi Yunanistan'daki işe? Bilici. Orok. Oro, Oro, Orok. Orakav. Ya ama onun bir ismi vardı Yunanistan'da farklı oradan. Delphi. Gibi. Delphi. Delphi kainlerinden. Neyse o kadar geç, geçmişe gidilmeye gerek yok. 1 Kasım'daki seçimde %49.5 oy oranıyla 317 milletvekili kazanan ve yeniden tek başına iktidarı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısı başta anket şirketleri olmak üzere pek çok kişiyi ters köşe yatırdı diye. Yazıyor her tarafta. Ama, ama hariç. Evet. Bir hariç. Öyle ki bazı AK Partililer bu kadarını bile biz beklemiyorduk dedi. Bunların arasında Bilal Erdoğan da vardı. Kendisi milletvekili olmasa da AK Parti'ye yakın bir isim olarak biliniyor. Ancak AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan eski Adalet Bakanı Bekir Bozda seçimden 5 gün önce Başbakan Davutoğlu'na WhatsApp'tan bir mesaj atarak 319 milletvekili çıkaracağız dediği ortaya çıkmış. Evet çok güzel. Seçim demişken ben de bir ilavede bulunayım. İki tespit etmiş. Çok müthiş yani. Evet. Tebriklerimizi sunarız. Bir tebrikte Ahmet Hamdi Çamlı'ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde İstanbul Milletvekili seçilmiş. Tebrik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 20 yıldır gönüllü şoförlük yapıyormuş. Tabii önce 20 yıldır gönüllü çalışmış öyle mi? Evet. Vay canına. Keşke bir sivil toplum Hiç kuruluşunda çalışmış. da çalışsaymış 20 yani, yıldır gönüllü. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan başlıyor herhalde. 20 yıl o zaman oldu. 94'te seçilmişti galiba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tayyip Erdoğan o tarihten beri gönüllü şoförüymüş. Gönüllü mü? Evet. Gönüllü nasıl oluyor? ya Gönüllü şoförlük nasıl oluyor? Gerçekten ilginç merak ettiğim için söylüyorum. Herhangi bir şey yok yani. Yazmıyor. Erdoğan'dan önce de Necmettin Erbakan'ın gönüllü şoförüymüş. Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Zeki Çamlı'nın oğluymuş ve 1 Kasım seçimlerinden AKP'den İstanbul'un ne bekliyor? Meclise girmiş. O Mehmet Akif'in şoförü. Sonra Metris me vazetteğini şoförü. <gülüyor> Devam ediyor değil mi gelenek? Metris cezaevinden de arkadaşı olan Erdoğan'ın Ahmet Hamdi Çağnlı AKP'den İstanbul 2. bölge 13. sıradan meclise girmiş. Ve Vefer bu kadar gönüllü çalıştıktan sonra hey, tabii ki bir şekilde insanların bu gönüllü çalışan insanların da e, sesini duyurması lazımdı mecliste bu sefer şans bulabilmiş demek ki son Tebrik açıklamasını vereyim mi seçimden evet. önceki Savaş. kendisinin 1 Kasım'da konu komşu çoluk çocuk seferber olup son işgal girişimini geri püskürteceğiz demiş işte işgal günleri sona erdi bak saatli mağarık takviminden de otoduk, yok işgal günleri sona ermedi Osman Hükümeti istifa ettiler. Evet, yanlış bir bataklığım hatırlamışım bakmışım. Evet böyle bir e, son derece ilginç bir durumumuz var. E, yani şey birlik dirlik kardeşlik denilince AK Parti gelir. Biz bu topraklarda ancak sevgi doğumları ekeniz bu seçimin mağlubu yoktur. Kimseyi dışlamadık dışlamayacağız dedikten hemen sonra Medyaya büyük bir baskın ee, ve şeye de büyük baskın, operasyon var. 71 gazete, 72 gazeteci kayyumun işten atması ee, 54 hakim ve savcıya yurt dışı izni yasa var. Yurt dışına çıkamıyor ilan diye bir durumdan bahsedebiliyoruz. Bugün toplum mühendisleri, medya baronları, terör destekçileri sandığa gömülmüştür, Türkiye siyaseti kazanmıştır demişti Davutoğlu. Ee, toplum mühendisleri kimmiş diye de soruyor Nazlı Ilıcak. Muhalefet yapan gazeteler mi ya da muhalif siyasi parti temsilcilerini ekrana çıkaran yayın kuruluşları mı? Medya baronları derken kime cephe alıyorsunuz? Herhalde Tayyip Erdoğan'ın Mevlana aşkıyla sevdiğini söyleyen Ethem Sancağı ya da ihale karşılığı haraç topladığınız paralarla kurulan havuz medyasının sahiplerini değil sizin hedefinizde Aydın Doğan ve Akın İpek var demiş. Peki silah dolu mit haberini yapan Cumhuriyet Gazetesi var veyahut yolsuzluk dosyalarına darbe dememekte direnen namuslu gazeteciler. Yani ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu diye soruyor. Yeni bir anayasa yapalım diye muhalefete çağrıda bulunuyorsunuz demiş Davutoğlu'na hitaben. Olacak. Sağlıklı bir seçim sistemi için, verimli ve şeffaf bir hükümet yapılanması için, bürokrasinin siyasete ayak bağı olmadığı bir Türkiye için ve beryem bir yaklaşımla. Meclise giren bütün partilere yerli ve milli bir anayasa yapma çağrısında bulunuyorum. Yerli ve milli anayasa nasıl oluyor? Yerli ve milli anayasa mı? Evet. Yersiz ve e, gayri milli anayasa nasıl oluyor? Siz i̇şte onu bana onu Ben de. Sivi, bu şimdiki o yersiz ve gayri eminliği askeri demiyor mu? Sivil de ve yok. özgürlükçü bir anayasa için hep beraber el ele verelim demiş. O zaman Ilıcak da soruyor. Peki yolsuzluk dosyaları ne olacak? Meclise getirecekken talimat üzerine geri çektiğiniz şeffaflık paketini unutacak mıyız? Siyasetin organı gibi hareket eden suh ceza hakimliklerini ne yapacağız? O suh ceza hakimlikleri sayesinde önünüze geleni cezaevine gönderiyorsunuz. İnsanların mallarına el koyuyorsunuz. Makul şüphe gerekçesiyle herkesi taciz ediyorsunuz. Aykırı her sözü eleştiriyi Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıyorsunuz. Muhalefet böyle bir zihniyetle el ele verip hangi özgürlükçe anayasayı hazırlayabilir diye sormuş. Sizin için anayasa değişikliği diye bitiriyor olacak güvencelerden arındırılmış, otoriter rejimi daha da güçlendiren bir başkanlık sisteminden ibaret. Kriz yaratarak, korkuları besleyerek, güvensizlik duygusunu derinleştirerek, AK Parti'ye huzur isteyen vatandaşların oy vermesini sağladınız ve başardınız da. Tek başına iktidar oldunuz diye bitiyor. Ama sandık, partinizin haksızlık, adaletsizlik ve yolsuzluk barındıran gerçek yüzünü gizlemeye kirli siyaseti temizlemeye yetmez. Demokrasi uzun soluklu bir maraton gibidir. Yarın fatura önünüze gelir diye bitirmiş. T24'ten aldık. T24 sarkalarını bu şeye açıyor bütün bu hmm. gazetecilere T koza İpe Kozada ki gazetecilere kullanlanlara Evet bitiriyoruz bitirirken de bu Re Pe çalımacakını 1957'de bu listelerin başına yerleşen önemli şarkısı 1957 ilk defa listelere girmiş bir şarkı onu dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. čeka